Boş, Yaşam İçin Teknoloji 2020'nin ilk programından herkese merhaba. İklim Haber'den Çisil Sevincin haberine göre İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, röportajında finansal hizmetlerin fosil yakıt yatırımlarını azaltma konusunda fazla yavaş kaldığını belirtti. Yatırımların azaltılması konusunda yaşanacak bir gecikme kesin bir küresel ısınma artışına neden olacak. Bankadaki görevi gelecek sene sona erdiğinde Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği özel ilçisi olacak olan Carney, BBC radyosuna küresel ısınmanın birçok finansal şirketi değersiz kılabileceğini söyledi. Greta Thunberg'in konuk editör olduğu radyo programına konuşan Carney, gelecek 10 yılda değerli ama yetersiz eylemlerle harcayıp harcamayacağımız endişe verici dedi. Carney'e göre finansal sektör iklim değişikliğinin varlıkları olan risklerini Ortaya koymak konusunda aşama kaydetti ancak bu süreç yeterince hızlı değil. Carney siyasal liderlere de acil bir şekilde değişim çağrısında bulundu. İklim değişikliğinden etkilenmiş bir dünyada varlıkların gelecekteki değerini belirleyebilecek güçleri olan kamu yatırımının ve finansal piyasaların değişme ihtiyaç duyduğunu söyledi. Almanya'da Bild gazetesinin kamuoyu araştırma enstitüsü INSA'ya yaptırdığı anket ilginç sonuçlar ortaya koydu. Katılımcılara dünyanın güvenlik ve istikrarı önündeki en önemli tehditlerin ne olduğu soruldu. En fazla 3 tercihin işaretlenebildiği ankette vatandaşların yüzde %42'si küresel iklim değişikliğini en büyük tehditler arasında saydı. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya Kumluca'daki Adrasan koyuna yaklaşık 20 milyon lira harcayarak beton dökecek. Bakanlık doğal güzelliğiyle bilinen Adrasan'a gezi teknesi barınma ve yanaşma yeri yapmak için bir proje hazırladı. Proje dosyasının Antalya Valiliğine sunulduğunu belirtilirken çet süreci de başladı. Proje dosyasına projenin yapım tekniğinde pek çok kıyı yapısında olduğu gibi taş dolgu yöntemi kullanılacak ifadeleri var. Proje için çeşitli büyüklüklerdeki ve ağırlıklardaki taşlar yaklaşık 268.490 ton Dolgu yapılacak. Projede beton kaplama yöntemiyle beton kalıplar kullanıl da kullanılacak. Projenin büyüklüğüne ilişkin ise 303 metre uzunluğunda bir ayrık dalga kıran, bu dalga kıranın kara tarafına 270 metre uzunluğunda eksi 5 metre derinliğinde bir rıhtım yapılacak ifadelerine yer verildi. Yapılması planlanan projenin doğusunda ve güneyinde birinci derecede doğal sit alanı sınırları var. Proje dosyasında liman alanının doğusunda ve güneyinde Bey Dağları sahili Milli parkı sınırları, belirtiliyor Ve bu sınır kıyı kenar çizgisiyle yapılacak olan kazıklı iskele yapısı arasında kalmakta ve su yüzeyi alanı yapılacak yapılar Beydağları ve Sahil Milli Parkı sınırı içine girmemekte. En batıdaki 184 metre uzunluğundaki kazıklı iskelenin güneybatı ucu ile sınır yan yana konumunda denildi. Yani sadece denizden buraya daha fazla insan sokulacak diye adresan koyuna yapılacak iş mi? Aydın'ın Çin'e ilçesinde Quartz ve Feldspot madenlerinin çıkarıldığı yaklaşık 25 maden ocağı çevreye ve insan sağlığına zarar vermeye devam ediyor diye söyleniyor. İddialara göre maden ocaklarında çalışan işçiler soğudukları zehirli toz yüzünden silikosis ve koa gibi hastalıkları yakalanırken bölgede yaşayan insanlarda ise kanser hastalıkları artmaya başladı. Bununla birlikte toprakta biriken zehirli kimyasallardan dolayı hayvanlarda da çeşitli hastalıklar var. Madenciliğin sadece Çineli emekçileri değil, Çin'deki bütün bir yaşamı etkilediğini söyleyen Çin'e çevre ve yaşam platformu yani ÇİAP sözcüsü Ahmet Uslu buna karşı mücadele ettiklerini belirtti. Çoğu maden işletmesinin şehir merkezine yakın olduğunu ifade eden Uslu, bu işletmeler flotasyon yani madenleri ayrıştırma işlemi için kullandıkları çok zehirli maddeleri yine Çin'e çayı ve menderesine akıtıyorlar. Bu kimyasallar içme suyunun kirlenmesine, balık ölümlerine neden olurken Tarım arazilerine ve doğaya çok büyük zarar veriyor. Burada beslenen hayvanlarda çeşitli hastalıklar var. Çin'e de kanser ve guatr hastalığı gittikçe artıyor diye konuştu. Madenlerden dolayı hava kirliliğinin de yüksek seviyelerde olduğunu dile getiren usta platform olarak daha önce maden işletmesinin yanına yerleştirilen hava ölçüm cihazına işverenin çuval geçirerek ölçümleri engellemeye çalıştığını belgelediklerini anlattı. Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü krizotil, aktinolit. Tremolit, antofilit ve krosidolit ve amosit minerallerinin etkisi altında kalan insanların mide ve pankreas kanserlerinden ölüm oranları bu minerallerin etkisine maruz kalmayanlardan daha fazla olduğunun bilimsel çalışmalarla ortaya konduğunu iddia etti. Son olarak Aydın'ın hava kirliliğinin ciddi boyutlarda olduğunu söyleyen Karagözlü arıtma tesisi kurmak ve çalıştırmak işletmelerin kar oranını azaltıyor diye bizler hastalanmak ölmek zorunda değiliz. Kapitalizmin icatlarıyla doğa yok ediliyor, yağmalanıyor, ekolojik yaşam bozuluyor. Aydın Tabip Odası olarak çevre derneklerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Ege bölgesinde yoğunlaşan ekolojik yıkıma karşı mücadele ediyoruz ve halkımızı bu mücadeleye ortak etmek için çalışıyoruz diye konuştu. Evet programı Kanal İstanbul projesinin çelik raporuna itiraz dilekçeleri için son günün yarın olduğunu hatırlatarak veda edelim. 2 Ocağı kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat ederek Kanal İstanbul'un ÇED raporuna itiraz edilebilecek. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir yeni yıl bir 2020 diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri